Suratü'l-Eni, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elhamdülillahilllezihi khalaqa'l-sema'ati vel erda'a cealak-zulumati vel nur. Femme'l-lezine keferu bi rabbihim ya'dinûn. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden, Allah'a mahsustur. Sonra inkar edenler hala bu putları Rab'lerine dert tutuyorlar. O Allah ki sizi bir çamurdan yarattı. Sonra da size bir ecel takdir etti. Bir de onun katında belirli bir ecel, kıyamet vakti vardır. Sonra siz hala şüphe ediyorsunuz. ve fil sirrakum ve ve Halbuki o göklerde ve yerde ibadete layık olan Allah'tır. Gizlinizi ve açığınızı bilir. Hayır ve şerden ne kazanacağınızı da bilir. <gülüyor> Böyleyken o müşriklere Rablerinin ayetlerinden hiçbir ayet gelmiyor ki ondan yüz çevirmiş kimseler olmasınlar. İşte onlar kendilerine geldiğinde o hak olan Kur'an'ı gerçekten yalanladılar. Fakat ne ile alay etmekte olduklarının haberleri ileride onlara gelecektir. Alem yarau min min fil wa al al Fe ehletnâhu Ve en ba'dihim Görmediler mi ki kendilerinden önce nice nesilleri helak ettik? Onlara yeryüzünde size vermediğimiz imkanları vermiş ve üzerlerine semayı bol bol yağmur olarak göndermiştik. Nehirleri de atlarından akar hale getirmiştik. Buna rağmen günahları sebebiyle onları helak ettik. Ve onların ardından başka nesiller meydana getirdik. عَلَيْكَ كِتَابًا لَقَالَ كَفَرُوا سِحْرٌ Eğer sana, Çağıtta yazılı bir kitap indirseydik de ona elleriyle dokunsalardı elbette o inkar edenler yine bu apaçık sihirden başka bir şey değildir derlerdi. Bir de o peygamberliğini tahsik eden bizim de göreceğimiz bir melek indirilmeli değil miydi dediler. Eğer istedikleri gibi bir melek indirseydik helakler için elbette iş bitirilmiş olurdu. Sonra onlara bir an bile mühlet verilmezdi. <gülüyor> Eğer o peygamberi bir melek kılsaydık, onu yine bir adam suretinde kılardık. Ve elbette onları karıştırmakta oldukları şeyde yine şüpheye düşürürdük. Muhammed. Andolsun ki senden önceki peygamberlerle alay edilmişti. Fakat onlarla maskaralık edenleri alay etmekte oldukları şey azap kuşatı vermişti. O fil keyfe de ki yeryüzünde dolaşın sonra da peygamberleri yalanlayanların akibeti Nasıl olmuş bakın Ve ma Göklerde ve yerde bulunanlar kimindir? Yine sen cevap verdi. Allah'ındır de. O rahmet etmeyi kendi üzerine yazmıştır. Sizi geleceği hakkında hiç şüphe olmayan kıyamet gününde mutlaka bir araya getirecektir. Kendilerini hüsrana uğratan o kimseler yok mu? İşte onlar iman etmezler.